Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle gecenizi mübarek kılsın. Allah Azze ve Celle evinize bereket versin. Hepinize sıhhat afiyet versin. Tüm Müslümanlara Allah Azze ve Celle yardım eylesin. Sıkıntı içinde, ihtiyaç için dolan Müslümanlara Allah yardım etsin. Evet kardeşlerim, bugün yine seri derslerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teskiye göreviyle devam edeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle bana anlatma Hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Yine sohbetime bir ayeti kerime ile başlayacağım. Allah Azze ve Celle kitabında Çünkü ümmülere işlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar. Önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Cuma suresinin ikinci ayeti. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an-ı Kerim içerisinde zikredilen görevlerinden bir tanesi de teskiyedir. Teskiye zeka kökünden türetilmiş bir kavramdır. Zeka köküne sözlüklerimize baktığımızda içerisinde var olan potansiyeli ortaya çıkarma, verimini artırma, bereketlendirme ve arındırma anlamları verilmiştir. Bu anlamları ihtiva ettiği için İslam'ın beş temel şartlarından biri olan ve kişinin mali yükümlülüğü anlamına gelen da aynı kökten türeyen bir kelimedir. Zekatta neydi? Malın manevi açından arındırılması, temizlenmesi ve netice itibariyle bereketlenmesini sağladığı için İslam'da bu isim verilmiştir. Zeka kökünden türeyen Kur'an-ı Kerim'de 60'a yakın kelime vardır, kardeşlerim. Zeka, zekka, yüzekki, tüzekka, eska. Ve zekat gibi kelimeler de bunlardan bir tanesidir. Teskiye kelimesini kavram olarak ele aldığımızda farklı alanlarda maddi ve manevi arınma anlamlarında kullanılır. Aynı hicret dediğimizde bir maddi hicret, bir manevi hicret diyoruz ya, aynen bunun gibi teskiyenin de iki anlamı öne çıkar. İlki, bir kimsenin durumunu bilenlerden sorup araştırma. İkincisi ise vefat edenlerin iyilikle anılması, arkasından hayırlan, yad edilerek onun dua niyetiyle arındırılmasıdır. İşte teskiye bu manada mahkemede şahitlik yapacakların durumlarının bilinmesi için yapılan araştırmanın müspet karşılığı olarak kullanılır. Öbürü ise ölünün hayır ve hasanatlarını anma, öldüğünde simasındaki nurlanmayı veya güzel kokuyu anlatma, müstahap görüldüğü için böyle yapılması tavsiye edilmiştir. Kardeşlerim, teskiye kavramının maddi ve manevi anlamlarına gelirsek, aynen demin hicrette dediğim gibi biri beden temizliği, diğeri ise kalp temizliğini ifade etmek için kullanılır maddi anlamda bedenin her türlü kirden arındırılıp opak kılınmasına beden teskiyesi kalbin her türlü manevi hastalıklardan kötü düşünce ve duygulardan arındırılmasına da kalp teskiyesi denir bu kavramın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için ne anlam taşıdığına gelince Şöyle bir tanım yapabiliriz. ve Vesselam'ın işlediği günahlar dolayısıyla maddi ve manevi olarak kirlenen insanlığı Allah Azze ve Celle'den aldığı mesajlar ile onları her türlü maddi, manevi kirlerden berik saf ve duru bir halde fıtratlarına uygun bir arındırmaya, ulaştırma çabasına teski edilir. Kavramı tekrarlıyorum kardeşler. Çok önemli bir mesele. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın işlediği günahlar dolayısıyla maddi ve manevi olarak kirlen, kirlenen insanlığı Allah Azze ve Celle'den aldığı mesajlar ile onları her türlü maddi manevi kirlerden beri kılarak saf ve duru bir halde fıtratlarına uygun bir arındırmaya ulaştırma çabasına teskiye denir Allah hepimize güzel bir anlayış ve güzel bir arınma nasip etsin teskiye kavramını Kur'an'a baktığımızda Allah Azze ve Celle ve Resulü Ali Selam için kullanılır. Aynen geçen hafta da, öbür hafta da talim kavramında olduğu gibi Kur'an için kullanılmaz. Allah Azze ve Celle için kullanıldığı yerlerde mesaj insanların Allah Azze ve Celle'nin insana verdiği arınma yeteneği ve bu yeteneğin kullanılma araçlarına vurgu niteliği taşır. Mesela Nisa suresinde kendilerini temize çıkarma iddiasında olan ama özünde temiz olmayan bazı kimselere ki Yahudilere cevap niteliğinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Kendinizi temize çıkaranlara kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kın payı kadar haksızlık görmez diyor. Yine bir ayette. Kıyamet günü olacaklar nazara veriliyor ve o gün arınmayı hak etmeyenlerin nasıl bir tabloyla karşılaşacağını tasvir ediyor. Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince işte onların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları Temizli çıkarmayacaktır diyor. Alimden 77'de. Yine Bakara 174'te Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi ahir zaman peygamberinin vasıflarını gizleyip onu az bir paha ile değiştirenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarını doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ne de onları temize çıkarır diyor kardeşlerim teskiye kavramının Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın görevi olarak kullanılan ayetlere gelince doğrudan bu ayetler dört tanedir birincisi ey Rabbimiz onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerini okuyacak onlara kitap ve hikmeti talim edip öğretecek Onları temizleyecek bir peygamber gönder. Bakara 129. İkinci ayetimiz, nitekim kendi işlerinden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip, bilmediğinizi size öğreten bir resul gönderdik. Bakara 151. Andolsun ki işlerinden kendilerini Allah'ın ayetlerini okuyan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 çünkü müminlere işlerinden kendilerine ayetleri okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Cuma 2 Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neleri tezkiye etti? Ayetlerde görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın görevine vurgu yapılmakta. Şimdi bu görevi daha iyi anlayabilmek için geçen derslerde talim bahsinde olduğu gibi iki temel soruyla duruma bakmalıyız. Bunlar nedir? Birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neleri tezkiye etti? İkincisi, Aleyhisselatü Vesselam teskiye vazifesini nasıl yerine getirdi? Şimdi ilk sorudan başlarsak gerek Kur'an'da gerek hadislerde tezkiye ile alakalı mesajları alt alta dizip okuduğumuzda Allah Resulü ve Selam'ın şu beş temel alanı beş temel adım ile arındırdığına teskiye ettiğine şahit oluyoruz. Buraları dikkatli dinleyin kardeşlerim. Birincisi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam geldiğinde Arabistan tamamen karanlıkta ve putperest haldeydi. Ne yaptı? Tevhid ile şirkten arındırdı. İkincisi insanlar nefislerini, hevalarını ilah edinmişlerdi, yoldan çıkmışlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefisleri iman ile hastalıklardan arındırdı. Üçüncüsü insanlar helalı, haramı, soyu, sopu iyice karıştırmışlardı artık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalpleri takva ile her türlü kirlerden arındırdı. Dördüncüsü Allah Resulü ve Vesselam Kafaları karışık, şüphe içinde yaşayan, önüne gelen şeye tapan, elleriyle yaptıklarını ilah edinen o insanların kafası karışık olan insanları akılları ikna ile şüphelerden arındırdı. Beşincisi ise insanlar ibadetsizlik içindeydi, İhlassız, samimiyetsiz içindeydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayatı ibadetine ile gayetsizlikten arındırdı. İşte bu beş ilkiye çok dikkat edelim kardeşlerim. Birincisi neydi? Varlık alemini tevhid ile şirkten arındırdı. İkincisi nefisleri iman ile hastalıklardan arındırdı. Üçüncüsü kalpleri takva ile her türlü kirlerden arındırdı. Dördüncüsü, akılları ikna ile şüphelerden arındırdı. Beşincisi, hayatı ibadet ile gayesizlikten arındırdı. Şimdi gelin bu maddeleri biraz anlamaya çalışalım. Her maddeyi bir açmaya çalışalım kardeşlerim. Birincisi neydi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam varlık alemini tevhid ile şirkten arındırdı. Kur'an'a geldiğimizde açık beyanı ile şirk ne olarak zikrediliyor? En büyük zulüm. Lokman oğluna öğüt vererek ne diyor? Yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür demişti. ve. Allah'ın Azze ve Celle'nin asla affetmeyeceği büyük bir günahdır. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır. Nisa 116'da. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü selam bir ömür boyu tevhidi haykırarak Varlığı her türlü şirkten arındırmaya çalıştı. Sadece Allah azze ve celle'ye putları şirik koşan, bilinen şirke karşı değil, aynı zamanda hakimiyet şirkine, velayet şirkine, tevessül vesile şirkine, yine yanlış istigaze, yardım isteme şirkine ve sınırları ihlal eden itaat şirkine karşı tevhidi hakim kılmaya çalışmıştır. Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhid ile nasıl şirki arındırmaya çalıştığına dair birçok örnekler vardır. Bakın bunlardan bir tanesini aktarayım. Zeyd bin Halid diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de geceleyen yağmur yağarken bize sabah namazını kıldırdı. Namaz bitince yüzünü cemaate döndü ve Rabbınız ne buyurdu biliyor musunuz? Sahabeler Allah ve Resulü en iyisini bilir dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle buyurdu ki kullarımdan bir kısmı bana iman ederek bir kısmı da kafir olarak sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmeti sayesinde yağmura kavuştuk diyenler bana iman etmiş yıldızlara iman etmemiştir filan ve filan yıldızın batıp doğması sayesinde yağmura kavuştuk diyenler ise beni inkar etmiş yıldızlara iman etmiştir dedi ben bu hale bakın bu önemli rivayet a.s.m'ın tevhidi zedeleyecek en ufak bir sapmaya veya kaymaya şahit olduğunda anında müdahale ediyor teskiye görevinin bir gereği olarak her türlü şirkten muhataplarını hemen arındırmaya çalışıyordu. Bakın bir misal daha vereyim. Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam seferde savaşa çıkmışlar. Sıcak, karşıda düşman çok kalabalık. Sıcağın tam böyle şey olduğunda Müslümanların teçhizatlarının az olduğu bir zaman uzun uzun çınar ağaçlarının yanından geçerken Bazıları diyor ki ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ilah edinsene Zad-ı olay yanlarında peygamber başlarında tevhid anlatan peygamber Allah yoluna cihada çıkmışlar karşıdaki düşmanın çokluğu kendilerinin azlığı onların bazılarından böyle bir söz çıkmasına sebep olmuş hani bugün günümüzde böyle bir şey söylense kafir oldun müşrik oldun diyorlar ya Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olaya nasıl müdahale ediyor. Aynen demin lokmanın oğluna nasihatındaki gibi. bana Allah. Siz aynı Musa'nın kavminin Allah'ın rahmetiyle Firavun'un zulmünden Allah'ın rahmetiyle karşıya geçtiklerinde puta tapan bir kavim görüp Ey Musa bize de şöyle bir ilah sana. Dediği gibi dediniz diyor. Daha önce ayette okudukları gibi. Hemen ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tevhidi zedeleyecek en ufak bir sapmaya ve kaymaya şahit olduğunda onların anlayacağı şekilde onlara cevap vererek ne yapmıştır? Müdahale etmiş ve teskiye görevini yerine getirmiştir. Bunun çok örnekleri var kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin, iyi bir davet çıkılsın İkincisi, hep ayetleri okuduk ya, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefisleri iman ile hastalıklardan arındırdı. Rabbimiz buyuruyor ki, doğrusu temizlenip arınan ve Rabbının adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir diyor. Alâ Başka bir ayette, Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir diyor Şems'te. Kardeşlerim, işte bu ayetlerde belirtilen felaha ermenin yani kurtuluşa ermenin yolu iman ile nefsi her türlü hastalıklardan arındırmaktır. Allah Resulü sallallahu muhataplarına iman hakikatlerini anlatırken hep bunu yapmaya çalışıyordu. Onları arındırarak, saflaştırarak, durulaştırarak, hastalıkları izale ederek selim bir çizgiye, selim bir fıtrata vardırmak istiyordu. Bu nebevi adımları daha iyi anlayabilmek için bakın bir misal vereyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün sahabelerle otururken buyuruyor ki insanı helak eden yedi hastalıktan sakın evet bunun size şeyini hazırladım atayım yedi hastalıktan hazır, sakının diyor evet sahabe soruyor Allah kendilerinden razı olsun onlar nedir ey Allah'ın Resulü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli masum kadınlara zina iftirasında bulunmak. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki uyarısına benzer birçok belki yüzlerce ikaz ve tavsiyesi muhataplarının nefislerini iman ile manevi hastalıklardan arındırma amacı taşımaktaydı. Allah bizleri arananlardan eylesin. Maddeleri uzatmamak için örnekleri birer olarak vermeyi düşündüm, hesapladım. Bunun birçok örneğini Kur'an ve sünnette bulabilirsiniz kardeşlerim. Üçüncüsü aleyhissalatü vesselam kalpleri takva ile her türlü kirlerden arındırırdı. Rabbimiz insanı fucur ve takvaya yani biri menfi diğeri müsbet iki telkine müsait bir şekilde yaratmıştır. Ayette o nefse fucuru ve takvayı ilham etti diyor Şems nöresinde. Bakın fucurun önce takvanınsa sonra anılması ve fucurun karşısına hemen takvanın konulması bir mesaj taşıyor kardeşlerim. Terbiye edilmemiş bir nefis tabiatı icabı kötülüklere her zaman kayar. Bundan dolayı takva azık olarak edinilmeli ve her türlü manevi hastalık onunla arındırılmalıdır. Çünkü kalpler ancak takva ile selim bir hale gelebilir. İnsanı kurtaracak yegane de zaten selim bir kalptir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi o gün ne man fayda verir ne de evlat ancak Allah'a selim bir kalple gelen kurtuluşa eren diyor şu ara 88-89'da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tezkiye görevinin bir gereği olarak akva telkinleriyle muhataplarını her türlü manevi hastalık ve kirden arındırmaya çalışmıştır. Bu noktada sizlere kardeşlerim birçok tercüme edilen zühd kitapları var. İmkanınız nispetinde bu kitaplardan almanızı ve okumanızı tavsiye ederim. Mesela Abdullah İbn Mübareen'in Kitabı züht ve Rekai'k var. Ahmet bin Hanbel'in Kitabü züht var. Beyhaki'nin Kitabı züht var. Ya da elinizdeki hadis kitapların rekai'k, baplarını, züht baplarını şöyle bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Hadis kitaplarımızın iman, edep, bir, züht ve rekai'k baplarına baktığımızda Allah Resulü Vesselam'ın manevi hastalık ve kir kabul edilen küfür, nifak, kibir, gaflet, gazap, öfke, kin, haset, riya, ucub, böbürlenme ve daha nice hastalıkları takva ile nasıl arındırmaya gayret ettiğine bakın. Bu anlattığım her kelimenin muhakkak bir hadisten karşılığını görürsünüz kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlarla nasıl mücadele edip, nasıl kirlerden arındırma tavsiyesi ettiğine ancak okuyup, amel edip de kavuşabiliriz. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bakın bu bahsin de anlaşılması için yine bir örnek vereyim. Abdullah bin Amr diyor ki, Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü ve vesselam bir gün bize insanların en faziletlisi kimdir diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü en iyi bilir dedi. ve vesselam kalbi mahmum, hak, dili doğru sözde olan herkes buyurdu. Bu sefer sahabeler Ey Allah'ın doğru sözlülüğünün ne demek olduğunu biliyoruz ama şu mahbubul kalp ne demek? Aleyhissalatü vesselam mahbubul kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. İçinde günah, zulüm, kin, haset yoktur buyurmuştur. İbn-i Mace kitab-ı ediyor. Allah hepimizin kalbini, kalbini mahmum, pak dili güzel eylesin kardeşlerim. Allah'tan en çok kim korkar? Allah'ın dinini öğrenmeye gayret eden, okuyan insanlar. Öyleyse okumaya, öğrenmeye ve kalplerimizdeki kirleri arındırmaya bakalım kardeşlerim. Bakın bu örnekte görüldüğü gibi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ümmetine o kadar merhametti ki her fırsatta kalpleri takva ile bütün manevi hastalık ve kirlerden arındırmaya çalışmıştır. Allah arınanlardan ne dedi? 4 Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam akılları ikna ile şüphelerden arındırırdı. Kardeşlerim şüphe özellikle küfrün şeytan ve avanların kullandığı en önemli metottur. Özellikle inanç ile alakalı sahalarda insanı felakete sürükleyecek çok çok tehlikeli bir hastalıktır. Arapça şek veya rayp şeklinde kullanılan şüphe insanı yavaş yavaş keviren ve iş dünyadan başlayarak dışa doğru insanı yıkan bir haldir. Allah bizleri bundan uzak kılsın. Çok tehlikelidir. Evham, vesvese, şüphe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliklerinden biri olan şüpheleri izale etmede aklı itna etme metodunu defalarca kullanmıştır. Malum olduğu üzere Kur'an akıl yürek dengesini koruyarak mesajlarıyla aklı tatmin ederken kalbi de teskin eden ilahi bir hitaptır kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın kendisine öğrettiği bu yöntemi teskiye görevinin bir gereği olarak bakın nasıl kullanıyor. Ebu Hüreyre naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu kim yarattı? Şunu böyle kim yarattı? En sonunda da Rabbını kim yarattı diye sorar. Böylece sürekli vesvese verir. İş bunad diye gelince o kişi derhal şeytandan Allah'a sinsin vesvesesine hemen son versin diyor. İman bu halini aktediyor. Kardeşlerim belki sorulan bir soru üzerine. Veya görülen lüzum üzerine ve Vesselam akılları ikna ederek işte bu şekilde şüphelere hep ne yapmıştır? Son vermiştir. Ebu Hüreyre bu konuda başka bir hadis daha bize naklediyor ve diyor ki Allah kendisinden razı olsun. ve Vesselam'ın ashabından bazıları gelerek Ey Allah'ın Resulü içimizden bazen Söylemeyi bile büyük günah saydığımız öyle şeyler geçiyor ki, vesveseler geçiyor ki yani ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Biz bunu söyleyelim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepiniz aynı şeyi hissediyor musunuz diye sordu. Bizler evet ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam işte bu apaçık bir imandır buyurdu. Evet. Bakın Allah Resulü ve Vesselam'ın verdiği çok kısa ama net cevap akılların ikna edilmesi için çok önemli bir adımdır. Bakın Enes'in naklettiği Allah kendisinden razı olsun bu muhtevada bir rivayet daha var. Bir grup Allah Resulü ve Vesselam'ın yanına geliyor ve ona Ey Allah'ın Resulü içimizden öyle şeyler geçiyor ki herhangi birimiz onları söylemeyi bile büyük bir suç sayıyoruz. Ali ve vesselam gerçekten siz bunları hissediyor musunuz diye sorduğunda sahabeler evet ey Allah'ın Resulü. Ali ve vesselam işte sarih açık iman budur. Bu imanın katıksız olmasındandır buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Senin bunu dillendirmemen imandandır diyor. Yani Şeytan boş bir kalpte ne işi var kardeşlerim? Zaten onu oyuncak etmiş. İstediğini yaptırıyor. İmanlı olan bir kalbe gelecek ki habire vesvese, şüphe birçok şeyler yaratacak. İşte senin bunu dillendirmemen ve buna önem vermemen imandan diyor. Beşincisi Allah Resulü ve vesselam hayatı gayetsizlikten kurtarmış kardeşlerim. Neyle? İbadet ile gayretsizlikten ve gayetsizlikten arındırmıştır. Kulluk derslerini hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle kitabında bizi ne için yarattığını söylüyor. Ben cinleri ve insanları Yalnız bana kulluk etsinler diye yarattı diyor. Evet. İnsanın yaratılış gayesi nedir? Kulluktur. Kulluk nedir? Kalbin tasdikiyle, bedenin ameliyle, dilin ikrarıyla, azaların göstermesiyle ne yapar mümkündür. Ancak çoğu zaman yaratılış amacını unutan insan hep gayretsizliğe ve gayetsizliğe düşer kardeşler. İşte insanın bu özelliğini çok iyi bilen Rabbimiz ona kitaplar ve peygamberler göndererek içine düştüğü bu halden kurtalmak istiyor ve Rabbimiz diyor ki insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor diyor. Kıyamet 36'da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da insana hep başı boş yaratılmadığını, bu hayatın bir anlamı olduğunu Hayatta varoluşun bir gayesinin varlığını her daim hatırlatmıştır kardeşlerim. Muhatapları olan sahabe nesline verdiği ibadet eğitimiyle onları bu gayretsizlikten kurtarmaya Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı bir seviyeye onları kavuşturmaya gayret etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ibadet ile gayretsizlikten arındırmasıyla alakalı hemen hemen aklımıza birçok şey gelir. Mesela bir sözünde aleyhissalatü vesselam insanların çoğu sıhhatin ve boş vaktin kıymetini bilmezler diyor. Evet hele hele bugün günümüzde, Ufacık yaşta bir çocuğu susturmak için eline hemen telefonu tableti sıkıştırdılar. Eskiden çizgi filmler açarlardı. Şimdi tabletler, telefonlar, diziler, müzikler, her türlü filmler, insanlar vakitlerini bozuk para gibi ne yapıyorlar? Harcıyorlar ama Allah'a ibadete zaman ayıramıyor. İbadetin anlamını bile bilmiyorlar. İnsanlar ibadet deyince akla sadece namaz geliyor. Halbuki konuşma bir ibadettir. Bir düşünce ibadettir. davet bir ibadettir. Hayra da şey Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İnsanın yaşadığı her an hesabını vereceği her şey ibadet mefhumuna girer kardeşlerim. Yine aleyhissalatü vesselam hastalığın için sıhhatinden ölümün için Hayatından istifade et, vaktini boşa geçirmedir. Bakın yine çok ilginç bir rivayet. Allah Resulü ve Vesselam, kıyamet koparken sizden biriniz elinde bir hurma fidanı bulunur ve ölmeden önce onu dikmeye güç yetiştirebilirse onu diksin diyor. Bakın Allah Resulü ve Vesselam, İbadet eğitiminde o kadar çok mesaj veriyor ki ama yeterince kulak verip anlarsak ancak bunlardan istifade ederiz kardeşlerim. Allah anlayanlardan eylesin. Bakın bu meseleyi güzel anlamak için birkaç önemli rivayet seçtim. Dikkat edin. Çok önemli. Bu kavramı anlamak için önemli hadislerden bazıları. O günlerde 9-10 yaşlarında bir çocuk olan Abdullah bin Abbas'ın naklettiği bir hadis. Hepimizin çocuğu ya da yeğeni ya da artık komşusunun çocuğu 9-10 yaşında çocuk var değil mi? Bakın bu yaştaki bir çocuğa dini eğitim vermeyen bizler, dinle alakalı hiçbir şey anlatmayan bizler, anlatanları e, tenzih ederim, aman şunu anlamaz, bunu anlamaz, daha yaşı küçük, aman büyüsün de şöyle yapalım deriz, birçok şeyi ihmal ederiz. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 9-10 yaşındayken binitinin herkesinde duran yenine neler anlatıyor. Ey Abdullah, kulağını aç da iyi dinle diyor. Elini de arkadan tutuyor kulağından şöyle hafif hafifçe tutuyor. Genişlik zamanında kendini Allah'ı sevdir ki o da seni sıkıntılı zamanda sevsin. Allah'ın emir ve yasaklarına önem ver ki Allah da sana önem versin seni gözetsin. Allah'ın hakkını gözet ki onu yanı başında bulasın. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan dile. Şunu bil ki bütün varlıklar el birliğiyle sana zarar vermek isteseler Allah'ın takdir ettiğinden başkasına ulaşamazlar. Kaderi yazan kalemin işi bitmiş, yazılanlar kurumuştur. Bil ki Allah'ın yardımı ancak sabredenler içindir ve her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İmam Tirmizi kıyamet 50'de naklediyor. Görüyor musunuz 10 yaşındaki bir çocuğa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neler öğretmiş? Allah'ın emir ve yasaklarına önem ver ki diyor Allah seni her yerde gözetsin. Allah'ın hakkını gözet, o da senin her yerde hakkını korusun gözetsin. Evet, bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan iste. Unutma diyor insanlar hayırda ya da şerde sana bir şey yapmak isteseler Allah istemedikçe olmaz diyor. Bakın tevhidi mesela Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bu önemli kaideleri bakın 9-10 yaşında kendisine anlatılan o çocuk sahabeden öğreniyoruz. Abdullah bin Abbas'ta. Yine bir örneğimiz Allah Resulü ve Vesselam 10-12 yaşlarında bir çocukken Enes'e şöyle bir vasiyette bulunuyor. Çok önemli bakın tek tek seçtim bunları. İmam Buhari naklediyor. Ey Enes, sana sır olarak verdiğim şeyleri kimseye söyleme. Güvenilir bir kişi ol. Enes diyor ki bundan dolayı anam ve hanımları benden peygamberimize ait gizli konuları sorduklarında kesinlikle bir şey söylemezdi. Peygamberimizin buna diğer tavsiyeleri şöyleydi. Oğulcuğum Abdesti tam ve güzel al ki ömrün uzun olsun. Koruyucu melekler de seni sevsin ve korusun. Enes, kuşun abdesti alırken güzelce yıkan. Saç diplerini iyice ıslat. Tenini de güzelce temizleyerek yıka Şayet böyle yaparsan yıkandığın yerden ayrılırken günah ve hatalardan da arınmış olarak çıkarsın. Oğulcuğum, elinden geldikçe abdestli ol. Çünkü kim abdestli olarak ölürse ona şehitlik sevabı var. Enes, namaz kılarken Rukiye gidince ellerinden dizlerini sıkı tut. Parnaklarını birbirinden ayır. Dirseklerini yanlarına yapıştırma. Oğulcuğum, rukudan kalkınca her uzun tam olarak yerine gelsin. Çünkü Allah kıyamet günü ruku ile secde arasında belini doğrultmayana merhamet etmeyecektir. Oğulcuğum secde edince de alnını ve ellerini yere tam olarak koy. Horozun yeri kagakla kagalaması gibi sen de secdeden çabuk kalkma. Secdede kollarını yere serme. Namazda sağa sola bakmaktan sakın. Oğulcum, namazını devamlı kılmaya özen göster. Eğer buna özen gösterirsen melekler de senin için rahmet dileğinde bulunur. Müslümanların büyüklerine hürmet,lerine de sevgi göster. İmam Buhari vesaire 25 tane anlatıyor. Evet kardeşlerim, bakın Enes o zaman 10 yaşlarında bir çocuk. Yapılan Nasiyatı görüyor musunuz? Böyle bir insan bu aldığı nasihattan ömür boyu ne olur? Karakterli bir insan olur kardeşler. Bugün şu yaşlarda bizde şu karakterler yok. Allah hepimize Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam teskiye vazifesini nasıl yerine getirdi? Bu konuda da çok fazla tespitler yapılabilir kardeşlerim. Yine fazlaca örnekler verilebilir. Fakat bu mesele kolay anlaşılsın ve zihinlerde iyice yer etsin diye ben beş kavram üzerinde anlatmaya çalışacağım. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Nedir bu beş kavram? Birincisi öğüt. İkincisi, istiğfar, üçüncüsü dua, dördüncüsü zekat, beşincisi de hattır kardeşlerim. Şimdi bu 5 kavramı birer birer örneklerle ele alalım. Birincisi öğüt. Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selamın teskiye vazifesini nasıl yerine getirdiğine dair ilk dikkat çekeceğimiz husus a.s.m'ın verdiği öğütlerle müminleri arındırmaya çalışmasıdır. Kur'an'da bu husus çok açık anlatılır. Mesela Nahl suresinde Resulüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve hidayete erenleri de çok iyi bilendir diyor. Zariyatta sen yine öğüt ver çünkü öğüt müminlere fayda verir diyor. Haşiye'de Efendimizin öğüt verme sorumluluğuna dikkat çekilerek o halde Resulüm öğüt ver çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değil ancak yüz çevirip inkar edene gelince işte öylesini Allah en büyük azab ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekileceği de sadece bize aittir diyor. Evet kardeşlerim sahabe aleyhissalatü vesselamın verdiği öğütlerin kendisini arındırdığını bildikleri için ara ara gelerek ey Allah'ın Resulü bizi irşat et, bize öğüt ver derlerdi. Mesela bu konuda bir örnek verecek olursak, Abese suresinin ilk ayetlerinin naziline sebep olan Abdullah bin Ümmü Mektum, Müslüman olduktan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bulunmak için sık sık huzura gelirdi. Ali selam Kur'an ayetlerini duymak isterdi. Onları ezberlemeye çalışırdı. Bir defasında Ali Vesselam aleyhisselam Mekke'nin ileri gelenleriyle oturup konuşuyordu. Onlara İslam'dan bazı şeyler anlatmaya çalışıyordu. Tam bu esnada Abdullah bin Ümmü Mektum geldi. Gözleri görmediği için Ali Vesselam'ın ne yaptığından habersiz her zamanki talebini dile getirdi. Ya Resulullah beni üşad et, bana öğüt ver. Allah'ın sana öğrettiğinden bana da öğret dedi. Aleyhissalatü vesselam pek hoşnut olmadı, yüzünü astı ve orada bulunan Mekke'nin ileri gelenlerine bir şeyler anlatmaya devam etti. Çok geçmeden ilahi ikaz sayılacak Abese suresinin ilk ayetleri ne yapmıştır? nazil olmuştur. İşte bu örnekten de anlaşılacağı üzere sahabe aleyhissalatü vesselamın öğütlerine çok önem verir. O öğütlerin tezkiye vazifesinin bir gereği olarak kendilerini arındırdığını çok iyi bilirler. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Burada da çıkan konulardan bir tanesi ten hidayete susayana anlat diyor. Yani ilim öğrenmek arzdır. Ehli olmayanın yanına ilim bırakmak da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer. Bunlar da önemli noktalardan bir tanesi. Evet. İkincisi istiğfar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eskiye görevini nasıl yaptığına dikkat edeceğimiz en önemli alanlardan ikincisi istiğfardır. Ona çok çok önem vermiş, hem sahabeyi hem de kendinden sonra gelen ümmetine bunu özellikle tavsiye etmiş ve ümmetini arındırmıştır. ve Vesselam istiğfarı tüm müminler için büyük bir rahmettir. Bundan dolayı sahabe bu istiğfara muhatap olmak için ciddi bir gayret ortaya koymuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müminleri yaptığı istiğfarlar arındırmasına dair Kur'an'da birçok ayet vardır kardeşlerim. Mesela bir tanesi Uhud gazvesinin ardından inen Al-Imran Suresinin 159. ayetidir ki bu ayetin nazil olduğu zemini hatırlarsak bazı sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık emrini dinlememiş. Aynay'ın tepesini terk etmiş. Zafere giden yolda acı bir mağlubiyet tadılmış. Yetmiş sahabe şehit olmuş. Başta Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere hemen hemen orduda bulunan tüm askerler yaralanmıştı. Böyle bir zeminde Rabbimiz buyurmuştu ki o vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için istiğfar dile, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenleri sever. Evet. Ayette geçen onlar için istiğfar dile emri Ali vesselama böyle bir vazifenin yüklendiğini ortaya koymakta kardeşlerim. Aynı ifade başka bir vesileyle Nur 62. ayette geçiyor. Müminler ancak Allah'a ve Resul'üne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o peygamberine ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Resulüm şu senden izin isteyenler hakikaten Allah'a ve Resul'a iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan istiğfar dine. Allah mağfiret edicidir, merhametlidir buyurmuştur. Yine Mümteyne Suresi'nin 12. ayetinde kardeşlerim Aleyhissalatu vesselam mümin kadınlara özel olarak istiğfarda bulunması istenmektedir ki ey peygamber inanmış kadınlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmama, hırsızlık yapmama, zina etmeme, çocuklarını öldürmeme, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmeme, iyi işi işlemekte sana karşı gelmeme hususunda sana beyat etmeye geldikleri zaman beyatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan istiğfar dile. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Yine Nisa suresinde geçen Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan birileri için mağfiret istemesinin nelere vesile olacağını bakın şöyle beyan ediyor. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayla dileselerdi, peygamber de onlar için mağfiret dileseydi elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulunlardı diyor Nisa 64'te. Bakın bu ayetlerin ve Salama yüklediği vazifenin bir gereği olarak hayatı boyunca birçok sahabeye istifarda bulunmuş, Onların vefatlarından sonra bazen isimleri anınınca bazen kabirlerinin başında onlar için istiğfar etmiştir. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın istiğfar talebine cevap verecek olan ve kabul edecek olan Allah'tır kardeşler. Allah Azze ve Celle dilerse o istiğfarın bir faydası sahibine dokunur. Dilemezse Yapan peygamber dahi olsa sahibine bir fayda vermeyebilir. Bunu da biz Tevbe suresinin 80. ayetinden öğreniyoruz değil mi? Ayet ne diyor? Onlar için, münafıklar için ister istiğfar dile, ister dileme. Onlar için 70 kez istiğfar dilesen de Allah onları bağışlamayacak diyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl kendileri için istiğfarda bulunmasını istediklerine dair de Birçok neler var, örnekler var kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu bahiste birçok örnek var. Bir saati geçtiği için üzerinde çok durmayacağım. Bir tanesini size vereyim. Abdullah bin Amur naklediyor. ve Vesselam'ın bir gecesine şahit oldum. O gece sabaha kadar İbrahim Aleyhisselam'ın dua olan ya Rabbi doğru sonlar insanların çoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana tabi olursa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen kafursun, rahimsin mealindeki ayet ile İsa aleyhisselamın duası olan Ya Rabbi eğer onları cezalandırırsan şüphe yok ki onlar senin kullanındır. Onları affedersen aziz ve hakim. Ancak sensin mealindeki ayeti tekrar tekrar okudu. Sonra ellerini kaldırıp Allah'ım ümmetime mağfiret et. Allah'ım ümmetime mağfiret et diye yalvardı. Gözyaşı döktü. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ey Cibril Muhammed'e git ve ona de ki biz seni ümmetin hususunda razı edeceğiz. Asla kederlendirmeyeceğiz buyurdu. Müslüm imandan hak ediyor. Üçüncüsü ise dua kardeşlerim. Ali Selatü vesselam'ın teskiye görevinin bir tezahürü olarak özelde sahabeye, genelde tüm ümmetine dua etmiştir. Onun duası bir arınma vesilesi, gönüllere serpilmiş bir sukûnet meltemi ve elbette yapılan cennete taşıyacak olan büyük bir müjdedir. Ali Selatü vesselam'ın duasının ne anlama geldiğine dair şu iki ayet bize yeterince ışık tutar kardeşlerim. Bedevilerden Allah'a ve ahiret gününe inanan sarf ettiğini Allah katında ibadet ve peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayanlar vardır. Bilin ki verdikleri onlar için ibadettir. Allah onlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah bağışlar ve merhamet eder. Tevbe 99 Onların mallarından sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin, onları arındırıp yüceltirsin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sukunettir. Allah işitendir, bilendir. TB 103. Bir Kur'an cemaat olan sahabe nesli Ali vesselamdan dua almanın ne demek olduğunu çok iyi bildikleri için Adeta hep birbirleriyle yarışır. O duaya muhatap olmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlardı kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Eğer biz de o amelleri yapmaya devam edersek biz de inşallah Ali ve selamın o dualarına mazhar oluruz kardeşler. Dördüncüsü ise zekattır ve Selamın teskiye görevinin nasıl yaptığına dair dördüncü bahis zekattır. Zekat malum olduğu üzere İslam'ın beş temel şartlarından biri. Sözlükte artma, arıtma, övgü ve bereket manalarına gelen zekat, terim olarak Kur'an'da belirtilen sınıflara sarf edilmek üzere, Zekat, zengin sayılan Müslümanların malından alınıp belli payı ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de zeka kelimesi ve çeşitli türevleri birçok kez geçmektedir. Zekat kelimesi de bunların içinde çok geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen mali ibadetlerin tümü sadaka kavramıyla ifade edilir. Sadaka mali sorumlulukları belirten Zekat, infak, ihsan, bir gibi kavramların hepsini içine alan bir kavramdır kardeşlerim. Kur'an'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı zekat ile müminleri nasıl arındırdığı şöyle beyan ediliyor. Onların mallarından sadaka al, bununla onları günahlarından temizlersin. Onları aratıp yüceltirsin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir diyor Tevbe 103'te. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zekata dair beyanlarda bulunurken zekat kişinin Müslümanlığının delilidir diyor. Bu şekilde iman zekat münasebetini zekat vermek maldan hiçbir şey eksiltmez diyerek zekatın mala bereket kattığını Zekat verme suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder diyerek manevi anlamda kazancını mallarınızı zekat veriyerek korumaya alınız diyerek de zekatın maddi ve manevi bir zırh olduğunu ve Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmı temizlemek için farz kıldı diyerek de zekatın arınma özelliğini nazarlara vermiştir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Beşincisi ise hat görevidir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın teskiye görevini nasıl yerine getirdiğine dair söyleyeceğimiz son husus İslam ceza hukukunun önemli bir alan olan alan olan, olan hattir. Hat kavramı sözlükte mastar olarak engel olma İki şeyin arasını ayırma, isim olarak da iki şeyin birbirine karışmasını önleyen şey. Bir nesnenin uç ve kenar kısmı, sınır, tanım gibi anlamlara gelir kardeşlerim. Kavramdaysa Allah hakkı olarak yerine getirilmesi gereken miktar ve keyfiyeti naslan belirlenmiş cezayı müeydileri ne yapar? ifade eder. Hat kelimesinin çoğuluğu huduttur. Kur'an-ı Kerim'de hudut kelimesi birçok yerde geçer ve bu anlamda ise hükümler ve ölçüler anlamında Allah'a birçok yerde de Allah'ın Resulü'ne indirdiği vahye izafe eder. Kur'an-ı Kerim'de geçen hududullah Allah'ın sınırlarını ifade ederken birçok yerde de yasaklardan konan sınırlardan bahseder kardeşlerim. Hat veya çoğul olan hudud kavramlarında hadis ka kitaplarına baktığımızda çok geniş muhtevada çok zenginlikte kullanıldığını görür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın teskiye göreviyle alakalı olarak meseleyi sınırlandırırsak karşımıza çıkacak olan nebevi beyan şudur. İslam'da hatler nedir? Keffarettir. Yani Allah Resulü Selam, Vesselam her kim diyor? Bir günah işlemiş. Allah da ona bir hat cezası koymuşsa ve o da ona uygulanmışsa Allah kıyamette onu hesaba çekmekten ne yapar? Hayal eder. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Ali Selat ve bu konuda bize bir çok örnekleri var. Yani hat öyle basit bir mesele değil. Mesela zina hadisini hatırlayacak olursanız, Maiz hadisini ne yapmıştır? Etti zinayı sahabe gelip kendisi itiraf etmiştir. Ondan sonra gelen bir kadın yine kendisi itiraf etmiştir. Yine bir örnekte sahabenin bir tanesi geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor o kadar dinliyor ki öbe de etse ondan rucu da etse pişmanlık duyan sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek kendisini temizlemesini söylüyor. Ne diyor? Ben diyor falan e, Kabilenin diyor develerini çaldım. Git diyor Allah seni temizledi. Adam gidiyor iziyle geri dönüyor. 3-4 deyince ve Vesselam gidin diyor o kabileye bir sorun diyor. Develeri çalınmış mı gitmiş mi? Gidiyorlar soruyorlar. Bir fırtına olmuştu ama fırtına da kayboldu ama kurt kaptı ama çalındı bilmiyoruz diyorlar. Yani adamlar da tam bilmiyor. Diyor ki ben ya ben çaldım. Sonra ve Vesselam Gidin diyor kavmine sorun bunu. Akıllı mı, içki içer mi, bir zihninde bulanıklık var mı? Yok. Her şey düzgün. Hala sahabe beni temiz diyor. Ve aleyhissalatü vesselam elinin kesilmesini emrediyor. diyor. Sahabe şöyle diyor bakın. Tam diyor eli kesilirken acaba bir şey mi diyecek diye kulak verdim. Sahabe aynen şöyle diyordu diyor. Allah hamdolsun ki bugün senden kurtuluyorum. Allah hamdolsun ki bedenim pistikten temizleniyor. Ve Allah'ın huzuruna tertemiz çıkacağım diyordu diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Bu anlatılan teskiye görevindeki sıralamalar da çok çok önemlidir. İslam'ın her alanı düzgün anlaşılır, düzgün bir şekilde hayata geçirilirse, hesaba inanılırsa, ahirete inanılırsa emin olun ayaklarımız kaymaz. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam o gün ilk muhataplarına söylediği her öğüt, dile getirdiği her istiğfar, Rabb'e karışının bir ifadesi olan her dua Onlardan kabul ettiği her zekat ve sadaka, işledikleri suçların karşılığı olarak uyguladığı her hat bugün bizim için de geçerlidir. Ve Efendimizin teskiye görevinin bir ifadesi olarak canlılığını hala muhafaza etmektedir. Bize düşen bu nebevi mirası doğru anlayıp onun gereklerini yerine getirmektir. İslam bir hobi değildir. Haftada yapılan bir sohbet değildir. İslam bir dindir. Bir inançtır. Bir itikattır. Allah hepimize anlayış versin. Allah bizleri arındırsın. İstikamet üzerine kılsın. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Allah hepimize rahmet etsin. Ceniz mübarek olsun. Subhani ke Allahümme ve bihamdike eşhede la ilahe illa ente. ve tuğbili. Velhamdülillah. Allah izin verirse haftaya çarşamba günü ve vesselamın davet görevini anlatmaya çalışacağım. Eğer kaçırmazsanız zevkten dinleyeceğinize inanıyorum. Allah razı olsun.